ki bu gece yani Leyli-i Mevlüt Resul-i yani bu kainatın yaratılmasına sebeb olan Zat-ı Muhteremin Zuhurun'un gecesi onun günündeyiz yani yarın günü bugün arefesi bu gece o kadar büyük ki bilenler için aşıklar için diller tarif edemez ancak zevkle bu iş anlaşılabilir kalemler de yazamaz bazı zevkler vardır ki bunlar 28 harfle ifade edilmez. 28 milyon harf olsa gene ifade edilmez. Tatmayan bilmez. Yani köre renk, sara ahenk olmaz. Enin zevk-i muhabbetten bir haberdir. Onun için ehli zevke, aşina gönüllere, aşıklara, muhiplere bu gece söyler manasını. Hatta leyli Kadir'den de yücedir. Fakat müminler bu işi kaybetmişlerdi bilmezler vaktiyle esnafımız, cedlerimiz, babalarımız, şanlı, şerefli babalarımız. Melud-i geldiği vakitte melud Ay'ı ayın birinden itibaren bir ay ziyafet verirlermiş. Fakir fukaraya herkes kapılarını açar, zenginine gedasına yani herkes eline geldiği kadar. Böyle malını, mülkünü, canını, kanını bezedermiş. Çok mu? Hz. Muhammed oruna kanını veren, canını veren yok mu? Beceren yok mu? Canlarını vermişler, vermişler. Eğer öyle vermeselerdi sen bugün burada oturmayacaktın şimdi. İstanbul'da bulunmayacaktın sen. Çünkü o demiş ki, o yüce zat, Allah'ın Mahbubu, Rahman olan Allah'ın Habibi, İstanbul'u fethedeceksiniz demiş. Lütfdahanel kustandanın ya. Her halde İstanbul fethi demiş. Emrini vermiş o vakitler. ''Vele nimel emir'' demiş, zapt eden ne yüce bir kumandandır, ne güzel askerleri vardır demiş. Senin cettiğini benim ceddimi metü sena etmiş. Kim? Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa. <Gülüyor> Yine burada <Gülüyor> onun sayesinde oturuyorsun. Yine Allahü Teala'ya karşı öyle günah işlemişiz ki, öyle asi olmuşuz ki Nuh'un kavmini geçmişiz isyanda. Lut'un kavmini de geçmişiz isyanda. Şu aibin de geçmişiz. Dünyadan kaldırılan kavimler. Günah irtikar edip, tağut ilaheden gadab-ı ilahiye uğrayarak kaldırılan kavimlerin yaptığı fiillerin hepsini yapmışız biz ümmeti Muhammed. Bir de fazlası var. Onu burada söylemeyeceğim bakalım Muhammediyette. Bu kadar söyledim ki abi. Bir de fazlası var. Böyle olmasına rağmen Allah'ın gadabıyla bizim aramıza Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet kanatları girilmiş. Azabı tutuyorum. Çünkü Allah ne diyor? Ve ma kana Allahu yuazzebuhum ve ente fih. Muhammed, sen onların arasında olduğu müddetçe onları azap etmeyeceğim diyor. Yani kavmi Lut gibi, hepsini lekükünden suya boğmayacağım. Kavmi Şuayb'i onları yakmayacağım. Semadan yağmur yerine ateş yağdırıp. Ya o kavm Salih gibi sayika indirip onları sabaha kadar bir gecede kömür yapmayacağım onları. Neden? Çünkü aralarında sen varsın. Sana ben aşkım. Mahbubumsun benim diyor. İşte Hz. Muhammed olmasaydı ne arş, ne kürsi, ne güneş, ne ay, ne yıldızlar, ne sema, ne art, ne cennet, ne cehennem, ne melaike. Hiçbir şey olmayacaktı. Kur'an da nazil olmayacaktı o Kelamullah. Öyleyse, Leyle-i menüttetülü eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Leyli-i Kur'an'ın nüzülüne sebep olmakta. Zaten resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Ümmül Mü'minin Hazreti Ayşe'nin söylediği gibi Kur'an'ın canlısı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Demişler ki ya müminlerin annesi bize peygamberi tarif et demişler Kur'an'ı okuyun, Kur'an'ı okuyun Hazreti Muhammed oydu demiş. Canlı Kur'an. İşte o gece idrak ettik. Çünkü bu gece mürde cesetlere cansız cesetlere can geliyor. Rahmanullah'ın Habibi Muhammed Mustafa geliyor. Allah kendi isimlerini ona vermiş. Rauf, Rahim isimlerini, aziz isimlerini. Daha nice isimleri var gizli olarak da Kur'an-ı Mübi'nde. Aşkar isimleri var, gizli isimleri var. Bu gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tülu gecesidir. Bu akşam Resul-i Ekrem'in ruhaniyetine sığınarak Allah-u ve Teala Hazretlerine niyazda bulun. Bir duada Resul-i Ekrem'in ismi anılırsa Allah o duayı reddetmez. Ancak şimdi dualarımızda ve dualarımızda duanın evvel ve ahirinde resul Ekrem'e salavat okumak lazımdır. Askerin önden arkada gelen pişarı gibidir o. Önde ve arkasında salavat. Bu iki salavat ortasındaki dua Hakk'a arz olunur. Allah'ın duymadığı görmediği yoktur ama bazen Cenab-ı Hak görmez, kabul etmez, duymaz yani. Bu gece merdül nebidir. Bunu aşk ile bağlan bir gün bir gün olur, belki bu akşam olur senin kalbine muhabbeti muhammediyetülü eder. O vakit imanın kemale irar. Eşyayı altı ceklinden görüş Cennet seni arzu eder. Sen cenneti değil. Sen cennete aşık olmasın, cennet sana aşık olur. Zaten insansın, insan bütün mahlukatın en ekbeli, en şereflisidir. İnsanın da en şereflisi, en müttakisi Hazreti Peygamber'dir. İnne ekramekü minnallaha etkak. İmami müttakit. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi deryadan bir katıre, şemisten bir zere bazı şeyler söyleyeceğim sizlere. Çünkü çok anlatırsak zaten hatırımızda kalmayacak. Bazı şeyler anlatırsak inşallah onlar hatırımızda kalacak. Hazreti Amin'e diyor ki bir defa Resul-i Ekrem anasının karnındayken Hazreti Abdullah efendim bizim pederi alileri radıyallahu anh Abdullah radıyallahu anh Sakın ha öyle bazı kimselerin dediği gibi olmayınız Peygamberin babası anası küfür üzerime gitti iman üzere gitti Sen kendi ananı bunu düşün Peygamber nasıl anası olsun düşünme Salam düştü tasası Terbiye lazım bir defa Efele'ye Edep lazımdır edep adam Müslüman olmaz Edep imandandır edep adamın bu olmaz imanı olmaz Haya imanlandır. Haya sadap Müslüman olamaz. İsmi Ahmet, Mehmet de olsa. Sünnetli de olsa. Peygamber Sünneti gelmedi. el alemindir. Müslüman eline, beline, diline sahip olacak. Yani edep sahibi olacak. Edebin elifi eli. Dalı, dili, belşi, beli. O vakit edep oluyor işte. Hedef sahibi olacak. Diline, gözüne, kulağına, her şeyine sahip olacak mümin, mümin. Mümin'den bahsediyoruz. Muhammedi'den bahsediyoruz. resul Ekrem'e layık olan bir kimseden bahsediyorum. Yürüyüşünden, yürüyüşünden, tavrından, duruşundan, oturuşundan, yiyip içmesinden, oturup kalkmasından Muhammedi olabilinecek bu adam. Bu, bu Muhammedi diyecekler. Yani insanete numune impisal olacak. Çirkinlikte değil, güzellikte. Biz çirkinlikte olmuşuz. Tersine. Neden? O nurdan uzaklaşmışız bir defa. Peygamberden uzaklaşmışız. Uzaklaşınca nur azalmış. Önümüzü görmüyoruz. Arkadan gelen nur önünü göstermez adamın. Nuru öne alacaksın. Bir ışık arkadan gelirse eğer öndeki çukuru göremezsin sen. Nur öne alınırsa o vakit yolunu görürsün. Çukura basmazsın. Nuru arkaya atmışsın. Evvela emirde onu önden kendine evvela bu vücut iklimine onu sultan edeceksin Allah'tan adam olursun. Allah da öyle vadediyor Kuranda. Ve entimin alemi inküntüm müminin hak ile iman deseniz diyor Cenab-ı Allah işte ala kalacağım diyor ala Allah helal söyler mi? Estağfurullah cemetü güle. İşte avay ejdadin hak iman etmişti Allah onlara aali kılmuştur. Altı aylik o haber gönderiyor senin cettin kulağıma tofs sesleri geliyor otursun oturdukları yerde hemen muharbe duruyor. Bir de Cenab-ı bu peygamber. Benim ümmetin öyle bir hasta verildi ki, bak diniz ve oturup ağlayalım. Ağlayamazsak niye ağlayamıyoruz diye ağlayalım. Öyle bir hasta verildi ki, ümmetin Muhammed geliyor diye duyuldu. Üçerlik oldu ki kafirin kalbine korku düşer diyor. 100 milyon Müslümanı bir avuç Yahudi mağlup ediyor. Bak, şu, bak ne kadar imanımız ki Halbuki korkması lazım Müslümanlar, müminler. Müslüman askerler akart mı? Üçerlik yolun kafirin gönlüne korku düşer. Allah o korkuyu verir. Eğer öyle olmasaydı eğer bize bir yudum su vermez bırakmazlardı biz Kendine çekir zön ver. Kendine gel. Allah boyasıyla boya. Allah. Muhammed şifasıyla şifalar. Sana insaniyeti emrediyor. İnsan olmayı. İki cihanda da insan olmaya çalış. Zahirimiz insan, batılımız da insan olsun bu alemde. Öteki alemde de öyle olsun. Yoksa burada çok insan olanlar öteki alemde hayvan olacaklar. Zaten bu, bu alemde de insanlar birçokların gözünde perde olmayanlar hayvanları görüyor iki ayaklı hayvanları. Bu art değiştiği vakitte başka bir hal alacaktır. Kıyametten sonra insanların da içi dışına çıkacaktır. Benim ne oldu orada göreceksin. Burada elimi öpüyorsun korkuyorum bir orada yüzüme tükürmeyesin diye. Ya, ya burada birçok insanlar var elini öpüyoruz orada yüzüne tüküreceğiz. Öyle de olacak ya. Ya biz bunu bir adam zannetmiştik dünya yüzünde. Piu, Allah cezasını versin. Terbiyesiz Utanmaz adammış bu değilim. Kendini çek çevir. Yalan et. Düzenbazlığı terk et. İş yok onların <gülüyor> idaresinde. Allah'a ve Muhammed'e Allah. gel. Doğru yola. Sırat-ı müstakime. Kur'an'a koş. Seni felaha saadeti, saadeti götürecek olan refaha Kur'an. Dünya ve ahirette. Herkes kendi ahlakını düzeltirse mesele kalmaz. Başkasından uğraşma. Kendine uğraş. Kendi düzeltmeye çalış Biz öyle atmıyoruz. Biz keçi misaliyiz. Koyun sudan atlıyor, kuyruğu kalkıyor. Keçi gülmüş koyuna. Edeb yeri görün diye. Keçinin hep açıkta duruyor. Biz öyleyiz ikisi ya. Kendi suçlarımızı görmüyoruz, başkasının suçunu arıyoruz. Kendi suçunu ara evvela. kendini düzeltirsen herkes kendi düzelir. Geçiyoruz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana karnında idi. Hz. Abdullah pederi alileri radıyallahu anh hazretleri göçtüler. Peygamberimizin babası yani. Ana karnında yetim kaldı Efendimiz. Hurma almaya gitmişti Medine-i Çocuk dünyaya geldiği vakitte halka ikram edeyim diye. Bir yolda kaldı Hazreti Abdullah. Yakın zamana kadar Medine-i Münevvere'de Sultan-ı Enbiya'nın yakınındaydı obasının türbesi. Ben ziyaret etmiştim, yıkılmamıştı. Şimdi yani orasında da şey yapmışlar, mescide kalb etmişler falan. Mescid olmuş ama. Altı yaşındayken de Hazreti Amine, o göçtü. Peygamberimiz hem anadan hem babadan kül kaldı. Böyle. kül yetim. Öyle yetişti. Kimin yanına? Ebu Talip Hazretleri'nin. Hazreti Ali'nin, Keramallah'a her onun pederinin yanına, amulisinin yanına. Ebu Talip'in hali vakti yerine değildi. Çok çocuğu, soluğu, çocuğu fazlaydı. Fakat Peygamberimiz'i öyle bir aldı bağrına bastı ki hiç ona ana baba acısı duyurmadı ya. Yani. Hiç. Zaten iki sevdiği gene bir senede bağırdı. Hem Hatice hem Ebu Talip aynı senede. O seni hizm sonrası demişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler demişler ki, bazı şeyleri size vereceğim. Melekler demişler ki, Ya Rabbi, Habibim diye metü sena ettin, anadan ve babadan da gitin bıraktın demişler. Cenab-ı bunun sırrı hikmeti nedir demişler. Hak Teala buyurmuş ki, Habibim bir taraftan bir meşakkat gördüğü vakitte, annesini yahut babasını bıraksaydım onlara sığınacaktı. Anne yahut baba da Annesini, ovasını aldım bana sığınsın Allah efendisi. O zaten hiçbir zaman haktan gayrına sığınmamıştı Resulüekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Böyle biraz böyle bir özet sunacağım yani öyle uzun gitmeyeceğiz. İki, Hazreti Amine Radiyallahu Anha validemiz. Efendiler bak bir şey daha söyleyeyim seçinizde tahsilli kimseler daha görüyorum. Ali İbrahim'den Murat Allahumme salla ala seydina Muhammedin ve ali Muhammedin kemaa salla teala İbrahim ve ali İbrahim. İbrahim'in ali kimlerdir biliyor musun? Hazreti İsmail'den Cenab-ı Peygambere gelince kadar peygamberimizin dedeleri manasında o. Gafletle okuma. Bir daha söylüyorum. Ali İbrahim'den Murat peygamberimizin dedeleridir. resul Ekrem'in şuralesinden puta tapan olmamış hiç. Temiz bir ark. O Azer denilen zat İbrahim peygamberin babası değildir. Ammisidir o. Amucasıdır. Arap'ta am ammi de baba derler. Amucaya baba derler. Baba da hitap ederler. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Valide-i Muhteremisi Hazreti Amine radiyallahu anh'a validemiz diyorlar ki ben diğer kadınlar gibi ağrı, sızı, ve nifas görmedim diyor. Resul-i Ekrem'i Rabi'l-Evvel'in ayının Arabi aylarından, Rabi'l-Evvel ayının 12. gizliği Pazartesi gecesi, duha vakti, duha vakti dünyaya getirdi. Sünnetli, göbeği kesik, gözleri sünmeli olarak. Ve anasından doğar doğmaz, ana benden doğar doğmaz diyor Haz Hazreti Amine. Öyle rivay ediyorlar, secdeye kapandı diyor. Ve mübarek dudaklara oynadı. Efendi hiç bukaç çocuk oyun oynarmış. Kur'an'da söylüyor Allah, İsa peygamberin konuştuğunu kundaktayken... İsa peygamberi layık görüyorsunuz Hazreti Muhammed'e. Bütün peygamberlerin secdudan Muhammed'e layık görmüyor musun yani konuşmayı ne olmuş? Bir şey söylüyor aldık kulağımızı verdik dinledik diyor Süleymaniye'de de almış mümürde. Ümmetim ümmetim diyor. Ümmetim ümmetim diyor. Dinledik diyor. O akşam olan hadisat. Mecusilerin bin senelik ateşi söndü. Ateşe taban mecusilerin ateşi bin senelik yanan ateşi söndü o gece. Sade gölü kayboldu. Yok oldu. Bütün kâbedeki bulunan putlar üstüne kapandılar. Kabe'nin her bir rüklü birbirine selam vererek Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'nın geldiğini tepşir ettiler ve müjdelediler. İran Şahı'nın sarayının 14 kengeresi yıkıldı. Kubbesi çöktü 14 14fen Bunu sordurdu Şah. Dediler ki bir peygamber gelecek onun ümmeti senin devletine nihayet verecek fakat senden senden sonra 14 padişah geçecekler. O çok vakit dedi 14 padişah uzun bir sene halbuki öyle olmadı Efendinin 40 sene zarfında 14 padişah geçti. Hazreti Ömer zamanında İran İslam'a karbolundu. İşte bu gece bu gece bunların olduğu gecenin Se devresidir ve Mevlud-u Muhammedi hiçbir zaman bitmemiştir. Devam etmektedir. Ne kadar şanlı askerimiz, ne kadar şanlı büyüklerimiz varsa hepsi Mevlud-u Muhammedi'dendir harç değildir. Kafandan bunu çıkarmasan kana devam eder o. Sen de Muhammedi Muhammedî'densin, ben de Muhammedi Muhammedî'denim. Bazı mucizatin de haber verelim. Mübarek başı üzerine daima bir bölük bulut peygamberin dolaşırdı. Güneş vurmasın diye. Bir çocuğun kafasını, başını böyle okşasa Resul Ekrem'in onun başını okşadığını görürlerdi kokusundan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gül kovardı şimdi dömürcülük. Terleri Resul'a körel. Burma ağacını dikti, diktiği saatte imiş vermiştir mucizatından. Daha toplayalım şimdi getirelim. Ne kadar peygamber geldi geçtiyse cümlesinin getirmiş olduğu mucizatın kafesi Hazreti Peygamber'in elinde zahir olmuştur. Daha Hazreti Adem'den Resul-i Ekrem'e kadar ne kadar peygamber geldiyse hepsinin gösterdiği mucizat Allah tarafından verilen mucizatın kafesi Resul-i Ekrem'e verilmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den zahir olmuştur. Öyle bir zat-ı cihanın doğduğu geceye geldin, sen de onun ümmetisin ve istikbalde de ona mühtaçsın. Çünkü o, o şefaatçi olmayınca mizan kurulmaz. O haktan şefaata izin istemeyince kimseye izin verilmez. Sekiz cennetin miftaha onun yedi kudetine, onun rızasına verilmiştir. Çok merhametlidir, hakkın rahmet sıfatında tecelli etmiştir. Ve ma'arşelina ki rahmet el alemindir. Bu akşam rahmet-i ilahim cuş geldiği gecedir. Bu akşamı istifade ediniz. Unutmayınız. Bu gece bizim en büyük gecemizdir. Bu gece hak ile arayı iyi yapınız. Ve Cenab-ı Hak sizin kalplerinizi ve bizim kalplerimizi nur-u Muhammed münevver kılsın. Amin. Muhabbeti Muhammediye'ye katılırız. Ve hepinizin leyle-i mevludunu tebrik eder. Uzun seneler Allah rızasında daim olmanızı ve kalplerinizde nur nuru Muhammedi'nin zuhurunu ve bedenlerinizin şeriatla tahir olup Hakk'a secde etmesini, dillerinizin Allah hizmetinizin Allah'tan niyaz ederim. Allah'u yedin ila darü selam ve ihtime inşa